Merhaba, Milliyet gazetesinden Mehveş Evin Başbakan Erdoğan'ın nükleer enerjinin güvenli olduğunu ima eden ''Arabada kaza yapar bilmeyelim mi?'' sözlerini eleştirdiği son yazısında nükleer kazalarla ilgili risk değerlendirme araştırmalarından örnekler verdi. Bunlar arasında yer alan Max Planck Enstitüsü'nün Science Daily'de yayınlanan nükleer kazalarla ilgili 2012 araştırmasına göre dünyada Çernobil veya Fukushima gibi felaket boyutunda bir kazanın olma olasılığı her 20 yılda bir. Bu rakam önceki tahminlerin 200 katı. Dünya üzerinde çalışır durumda olan 437 nükleer reaktörle planlanan ve inşaat aşamasında olan 68 tanesi de katılırsa kaza olasılığının 10 yılda bire yükseleceği hesaplanıyor. Aynı araştırmadan başka bir korkutucu sonuca yer veren Mehveşev'in nükleer santrallerin yoğun olduğu Batı Avrupa'da tek bir nükleer erime kazasının yaşanması durumunda yaklaşık 28 milyon insanın bundan etkileneceğini, Güney Asya gibi nüfusu daha yoğun yerlerde bu rakamın 38 milyon kişiye ulaşabileceğini belirtiyor. Bu rakamlara ölüm, radyasyona bağlı hastalıklar ve genetik bozukluklar da dahil. Buday Derneği change.org platformunda başlattığı kampanya ile dünyanın en büyük gıda ve tarımsal kimyasal tekerlerinden Amerika Birleşik Devletleri menşeli Monsanto'nun halkın yanıltmasına engel olunması çağrısında bulunuyor. Kampanya metninde Monsanto'nun halkı yanıltmasına izin vermeyin diyen Buğday Derneği, görüyoruz ki Monsanto Türkiye halkını yanıltmanın başka yollarını arıyor. Türkiye'de Biodirect adıyla tescil ettirmek istediği markayla kimyasallar üretebilir, tarlalarımıza ve sofralarımıza zehir akıtabilir. Eğer bu markayla organik üretim yapacaksa Gedoğlu üretim yapan bir firmaya, Organik üretim izni verilmesinin tüketici açısından kafa karıştırıcı olacağını düşünüyoruz ve doğru bulmuyoruz. GMO üreticisi Monsanto'nun adının GMO'yu tamamen yasaklayan organikle birlikte anılması kabul edilemez. Türk Patent Enstitüsü Markalar Daire Başkanlığından Monsanto'nun bu halkı yanıltma girişimine boşa çıkarmasını, Biodirect markasının başvurusunu reddetmesini talep ediyoruz sözleriyle başlattığı imza kampanyasında change.org/monsanto adresinde destek bekliyor. İngiliz bilim adamları verimliliği %30 oranında arttırabilen süper buğday geliştirdiklerini iddia etti. Bu bana her ne kadar abartılı geldiyse de BBC'nin haberine göre merkezi Cambridge'de bulunan Ulusal Tarım Botaniği Enstitüsü buğdayın çok eski atasıyla modern bir cinsini birleştirerek yeni bir tür ortaya çıkardı. Yapılan ilk denemelerde bu yeni tür buğdayın ürününün mevcut modern çeşitlerinden daha büyük ve güçlü olduğu görülürken süper buğdayın çiftçiler tarafından ekilmeden önce en az 5 yıl denenmesi ve ruhsatlandırılması gerektiği belirtiliyor. Dünya üzerinde yenen kalorinin 5'te 1'inin buğdaydan geldiği düşünülürse doğal olmayan birleşimlerden oluşan tarım sağ ürünlerin deneme ve ruhsatlandırılması için çok dikkatli olunması gerektiği de ortada. Buğdayın yaklaşık 10.000 yıl önce sakal otu ve diğer ilkel tahıllardan evrimleştiği biliniyor. Bunun için atalık tohumlar daima çok daha güvenli. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekreterya'sına her yıl sunduğu ulusal emisyon envanter raporuna göre 2011 emisyonları 2010 ile karşılaştırıldığında %5.3'lük bir emisyon artışı söz konusu. Emisyon için günümüzden 2 yıl öncesinin verilerinin değerlendirildiği raporda Rio Sözleşmesi'nin imzalandığı 1990'dan bu yana emisyonlarımızı %124 arttırdığımız belirtiliyor. Ve yine 1990'lardan bu yana ekonomik krizin olduğu 2008 yılı hariç emisyonlarımızın sürekli artış olmuş. 2010'da kişi başına yıllık 5.45 ton olarak gerçekleşen emisyon miktarı 2011'de ise 5.65 tona yükselmiş. Avrupa Birliği Komisyonu Çinli firmaların Avrupa'da 2011 yılında yaptıkları 21 milyar avroluk ürün satışına ek gümrük vergileri getirilmesi kararı verdi. Avrupa Birliği Komisyonu Çinli Güneş Enerjisi Ekipmanları Üreticileri aleyhine başlatılan ticaret soruşturmasında ön karar vererek bu firmalara anti-dumping vergileri uygulanması kararı aldı. Komisyonun kararı Çinli firmalar tarafından 2011 yılında birlik üyesi ülkelere ihraç edilen toplam 21 milyar avro değerindeki ürünlere ortalama %47.6 oranında ek gümrük vergileri getirilmesi şeklinde uygulanacak. Karar yüzden fazla Çinli firmalığı etkileyecek. Vergiler ise Çinli firmalara %37.3 ile %67.9 arasında değişen oranlarda uygulanacak. 6 Haziran'da yürürlüğe girmesi beklenen uygulama 2011'in Eylül ayından beri devam eden soruşturmanın ön kararı niteliğinde. Nihai karar ise Aralık ayı başında verilecek. Bununla birlikte bu tarihte verecek karardan önce Avrupa Birliği Ticaret Komiseri Karel de Guhtun Birlik ve Çin arasındaki ticari ilişkilerin hassasiyeti adına Çin yetkilileriyle uzlaşmaya çalışması bekleniyor. Görüşmelerde sonuç sağlanamaması halinde ise uygulamanın 5 yıla kadar uzatılma ihtimali var. Soruşturma Avrupa Birliği Prosan adı ile örgütlenen bir grup Avrupalı güneş enerjisi şirketinin 2012'nin Eylül ayında Avrupa Komisyonuna başvurmasıyla Başlamıştı. Bir sansür haberiyle programımızın sonuna geldik. Humur Mizah ve Karikatür Grubu'nun düzenlediği Trabzon'da açtığı çevre konulu sergi gece yarısı operasyonuna kaldırıldı. Sergi, Tmop Mimarlar Odası'nın Trabzon'da düzenlediği Kent Kültür ve Demokrasi Forumu kapsamındaydı. Çevre konulu karikatür sergisinde suyun ticarileştirmesine nükleer santrallere, HES'lere karşı çizgiler yer alıyordu. Humur Grubu'ndan yapılan açıklamada serginin belediye başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun isteğiyle Gece yarısı apar topar kaldırıldığı bildirildi. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.